Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Yillezî hedâna lihâzâ ve mâ cünnân-i nehtediyel evlâ elhedâna allâh Fadcaet Rusul Rabbina bilhak Sallu alâ Resulina Muhammed Sallu alâ Tabibi Kulubina Muhammed Sallu alâ Şefi'i Zulubina Muhammed بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أرسل كتابا كفل فصال عليهم الأمد فكتب قلوبهم وكثير منهم فاسق صدق الله رظيم Muhterem Müslümanlar, Allah'ın nazdım kulları, Rasûl-ü Ekrem ve sellem'i misafir etmek için daha binlerce kilometre eden buralara gelen Mevla'nın ve Rasûl-ü Ekrem ve sellem'in kutlu ve kutlu misafirleri, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya Duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya Neticede hem dünyada hem ahirette aziz-i bahtiyar olmaya, Gayretin alıp geçen çocuğun neşlesi, Kerim'i neşreyle, Allah ve Resul'ün huzuruna çıkmaya, Duyduktan sonra senine vatanı, Ya Rabbi ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Amin. Dinlediği halde dinlememiş gibi olmaktan, Günlerde damat gelin seyreder gibi konuşanı seyretmekten, imana ve ihsana şeffaf camlardan bile değil, doğrudan bakmak lazım gelirken buzlu camlar arkasında bakmaktan, Nesikete duyduklarından hiç istifade etmeden ahirete gitmekten, burada orada ve olmaktan, yüzü kara olmaktan, karnesinin adımlar sınıfında kalan çocuk, yüzün sesi gibi Eli koynundan macum, öksüz ve kalmaktan mevlaatınızı bizim edin. Allah'ın ciddi kulları. Allah Teala ganidir, Allah zengindir. İnsan ise fakirdir, muhtaçtır. Biz bu dünyaya intisar için geldik. Biz bu dünyaya tasarru ve niyaz için geldik. Biz bu dünyaya... Afedersiniz, kedilerin blok ve kalmak için sahiplerine veya da tavukların honursalarının hem sahibinden bir şeyleri peki istemesi için gıdı gıdı gıdı yapmaları gibi, kediler gibi miyavlayıp ihtiyaçlarımızı Allah Celle Celaluhu'ya ve Rasûl-i vasıtasıyla dergâh-i İzzet'e etmek için geldik. Allah Celle Celaluhu, güneşin sadece kişi için yaratmadı.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 Kişiye özel yaratmıyor. Herkesin istifadesiyle onu sunuyor. Herkesin bunlardan iyisiyle istifade etmeli vardır. Dağ taşı belki birkaç kişi yaratmayan Allah, bütün insanlar için onlar istifadesi için yaratan Allah, Muhammed Mustafa Saçakal'ı sadece birkaç kişinin istifadesi için mi yarattı? <gülüyor> resul ve mananın belki kendisine muhtaç olmuş olduğu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun muazzam bir hazine. <gülüyor> resul maddeyi de manayı da besleyen muazzam bir Mevla'nın feyiz gönül deryası. Öyleyse herkesin belki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve istifade etmesi gerekir.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 Burada maazzam bir musluk var Muhammed Mustafa Aleyhi ve Sellem. Bu kovaları buralarda dolsun diye geldik. Eğer kovaları doldurup da o dolu kovaları üzerindeki tekrata götürür de belki muhtaç olanları dağıtabilirsek eyvallah. Ama lakin kova dolsun diye çeşmenin altına korda dolmazsa o zaman bu kovanın dibi delik demektir. Belki kovanın dibi düşü demektir. Yaotta doluyor diye bekleyeceğiz ama ne zaman dolacak? İnsan tarlaya benim yani bahçeye su getirirken bahçede bahçede ağacın dibine onu dökmek için getirir. Çeşmeden aldı oraya kadar getiremezse hepsi zayi oldu demektir. Biz buraya habercilerin bir manada Rasulullah'a salavat senlerle olan koltuklarımızı tazelemeye geldik. Eğer iş mal sahibi veya kiracı kontradan yani hainlik yaparsa, o zaman kavga dövüş çıkıyor. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yemin yapma daha geldik. Bir söz vermeye daha geldik. Öyleyse geliş maksadımızı iyi düşünüp ona göre, Resul-i Ekrem sağa söz verip, sözün eri olmaya gayret edelim inşallah Teala. Allah'ın cici kulları, bazı ibadetler konusunda insan ıslakeş olunca, yani sürekli onu yapınca bazen tattan tuzdan kesiliyor gibi oluyor. Yav Bey'in muazzamada da aynı hadler oluyor, burada da aynı hadler oluyor, bazı şikayetler geliyor. Hatta hatta, hatta memleketliyken daha yumuşaktım, Memlekettiyken kalbim daha pelur kağıt gibiydi. Hassastı, gibiydi. Hocam buraya geldim, taş kesildim, ne oluyor bana? Diyenler dayı, maalesef kendisinden şikayet edenler, kafayı sıyranlar bile olacak neredeyse. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Fandelevi Fethaylı haccında der ki, bir insan Resul-i Ekrem sahası ve kabrini ziyarete girerken, eğer kafasında ve kalbinde hala bir dünya telaşı var ise, dünyeli bir duyguya takıldıysa, bunun Resul-i Ekrem alacağı bir şey yoktur buyuruyor.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 Yani sıradan bir yemeğin bile esprisiyle kaydısı boğulunca alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'nın yanında yapıldığı olan uygunsuz bir hareketin Muhammed Mustafa atalar <gülüyor> selamden alacaklarınıki engellemekte çok meseil olduğunu söylüyor ulema. Allah böyle iflaslara maruz kalmaktan hepimizi muhafaza edecek. Sizler biriniz bir Bizim her biriniz bir Medine olup, sizin kalbinizde Mahomet Mustafa yatıyor. Buraya gelmeden önce biz zaten Medine'ydiniz. O mübarek kalbinize Resul-i Ekrem sağladan aşkınla mesul edeyim. Neticede buraya gelmek suretiyle Hakiki Medine'yi, Hakiki Muhammed Mustafa'yı seyreyleme yerde etmeyi imkanı bulduk. İnsan Medine'nin toprağına haylik yapmaz. İnsan biliriz, toprağında yatan insana. Biz daha takaret yapmaz. Aynı şekilde herkes kendisini Medine için Herkesin kalbinde yatan davdın, Muhammed Mustafa olduğunu bilsin. Biz bugün ahkar halimizde yani ümitsiz değiliz. Anlamadersiniz bugün ahkar halimizde böyle. Affedersiniz yılanın deliğinde gücü gibi oluyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu sellem, acaba şu an kalksa Dese ki bana, affedersiniz bayram efendi, ee efendi değilim ya neyse, bayram denen zat peki ne hediye getirdin dese, sana Ahmet Mehmet desene ne hediye getirdin dese, ben de cevap vereceğim peki. Onun için yani boydumuz bir yerde büyük kalıyor. Efendimiz'e ulaşmakta seviniyoruz ama acaba bizim dosyada neler var? İmam Şamil, Çefenistan'ın Fatih'i Ruslara on bir ülkene mağlup eden zat. Vurdu vurdu sonunda e, mağlup oldu. Çünkü erzak bitti, mermi bitti, bir şey kalmadı. Neticede efendim, e, Rus Çar'ı birinci Nikola'ya defa düştü. Nikola dedi ki ona, bak dedi hoca seni esir aldım dedi. Fakat dedi ben sana dedi bir şey yapmayacağım dedi. Savaşta göstermiş olduğun yararlılıktan dolayı seni ben serbest bırakacağım dedi. Neticede Nikola, Şeyh Şamil'i serbest bıraktı. Şeyh Şamil Efendi Kutlisesi'yle o, Abdülaziz geldi İstanbul'a. Abdülaziz Han cennet mekan dedi ki, üstadım dedi, babam dedi, mezardan kaçsa dedi, bu kadar sevinmezdim dedi. Gelişim bu da bahtiyar oldum. Hatta, komünizmin kurucusu olan Kail Naks diyor ki, dava adamın görmek isteyen, dava için nasıl çalışmanın gerektiğini görmek isteyen Kafkas Fatih Şeyh Şamil incelesin diyor. <gülüyor> Abdülaziz Han Cennet Mekan Şeyh Şamil'e dedi ki Efend Hazretleri benden bir isteğim var mı, bir var mı dedi. Şeyh Şamil Kütlesi'yle buyurdu bir hayır yok dedi. Bana bir yol emniyeti sağla dedi, eşkıyalar yolumu kesmesin dedi. Ben bedeniyim münevvereye, dostumun ver, sevgilimi yanına gideceğim dedi. Fokhan Abdülaziz'den bir ekip verdi, koruma verdi ve Şeyh Şamil Medine-i Münevvere'ye müzul etti. Sonra yarim yani misafir kalmak için buraya ulaştı ve -ı gelip Bab ı Selam'a gelip oradan Resul-i Ekrem sağlıkları ziyarete giriyor. Ama Şeyh Şamil bu söylüyordu kendisini yer aldı. Şeyh Şamil kendisini yara attı ve sürüne sürüne, kabul edin hiçbir kertenkele, büyük acetmek gibi olmasın, teşbite hata olmaz. İş, mesele, ibret tarafıdır. Kertenkele gibi yerden sürüne sürüne sürüne sürüne Rasulü'l-i Selim'in huzuruna geldi. Ve Efendimizin huzurunda ayağa kalkıp ki, Es-salatu ve selamu aleyke ya Rasulallah. es ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu vesselamu aleyke ya seyyid el evveline vel ahirin şeklinde resul selam getirdi Medine muhafızı olan Beşir Oa diyor ki o an diyor biz de onunla beraber bulunuyorduk diye işte üzere hükela vesaire büyük resmi yetkililer vesaire kumandanlar beraberdik diyor beraber. O Resûl Ekrem Sâvâsallâme salât getirince ve Resûl ve rahmetullâhi ve oradaki bütün hazirûn, bütün mevzusun erke Resûl Ekrem Sâvâsallâme sesinden ve salât aldığını duyduk diyor. Şimdiye kadar kaç tane bize belki yani Böyle bir hal yani arz oldu. Yapmış olduğumuz işlerden dolayı Resul Ekrem Savaş denen memnun kalıp da Gençlerimizi peki tevşir eyledi. Gençlerimizi peki müjdeledi. Allah'ın cici kulları tarlan var diyelim. Tarların yanında bir ikinci tarla var. İkinci tarlayı birisi kavak etmiş. Kavaklar 8-10 metre uzanmış. Sen de tarlayı buğday ektin, mısır ektin diyelim. Belki güneş önce doğduğu zaman kavaklara vuruyor ve senin tardana kavağın gölgesi düşüyor. Şimdi ağacın gölgesinin düşmüş olduğu kısımda mahsul nasıl olacak? Büyür mu? Büyümez. Mahsul bodur kalır. Niye? Güneşin ziyasından ve ışığından tam istifade edemediği için. Güneşin vurduğu buğdaylar, güneşin vurduğu mısırlar iyi güzel boy atıyor ama... Öyleye kadar belki, hatta belki de bile ikinciye kadar da olur bilmem o vakte kadar güneş dışından mahrum kalan o buğdaylar, belki Mısırlar ay çiçekleri vs boyunu bodur kalıyor. Ondan sonra buğday başak yapmıyor, Mısır doğru paçan yapmıyor. İşte! İşte! Resul Ekrem sallam, Müneş gibi demeyeceğim. Ben de güneş batar, Muhammed Mustafa batmaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sudur diyeceğim. Susuz hiçbir şey yok kainatta. Susuz efendim yani hiçbir canlı yok. Taşta bir havada bile su vardır. Ama Resul-i Ekrem sallallahu su da diyemeyeceğim. Çünkü su durdu mu, kokuyor, kirleniyor. <Gülüyor> Resul-i Ekrem sallallahu ekmek diyeceğim. Peki ekmek yemiyorum. ekmek durduk durdukça bayatlıyor. Resul-i Ekrem sallallahu bayatlama gibi bir özelliği yaptır. Resul-i Ekrem sağa selam yüksek dağlarda bol optijenli olan bir havaya benzer diyeceğim ama havada bir an geliyor, kirlenebiliyor. Resul-i Ekrem sağa bir şey yoktur. İmam-ı Rabba'ni ikadet Allah'a s-sallahu s gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah! Allah'a talih konmaz, Muhammed Mustafa'ya talih konmaz. Ne kadar anlıyorsak anladığımızı anlatıyoruz ama Anladığımız, anlatamadığımızın, peki, binde kaçı milyonda biri Mevlana Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, yüz bir kere dünyaya gelsem, Ya Resulallah, hep seni konuşsam, senin saçının telini bile anlatamam ben Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki, yani işin ibret bakarak söylüyor bir güneş de. Kimse ki bu güneşten daha fazla ziya, ışık ve sıcaklık elde ediyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istifat eti maaliyattaki boyutu o kadar mükemmel oluyor. Ülkedeki sistem maalesef yani ortalık, ortam bizim ilk imajımızı değiştirmiştir. Yani biz Bilemiyorum ama ben, eğer ben haksız konuşuyorsam beni bağışlayın. Biz ne Cenab-ı Celle doğru dürüst tanıyabildik. Ne Muhammed Mustafa'nın Ağa doğru dürüst tanıyabildik. Ne Kur'an'ı, ne imanı, ne namazı, ne orucu, ne haccı, ne zekat, İmam-ı Rebdani, Kulüze gibi hep surette kaldık. Yani binanın Bedir Büş cephesine, BDV'sine falan kafa inşaata takıldık. İnşaatın ince tarafından kaç tanemizin haberi var? Onun için insan mesuliyetini idrak etmeli, insan sorumluluğunun teki farkında olmalı. Burada yapılacak olan en hayırlı ibadet, burada yapılacak olan en teki yani tatlı, lezzetli, bereketli ibadet. Tamam, selamun selamlarınız, hadimlerimiz vesaire gelmeyi gelmeye sevgiler tevililerle temsilciler vesaire bana aferin hepsi güzel şeyler. Allah dahi gayretimizi bu noktada müjdat eylesin. Ama adizane fakirane orada yapılacak olan, Mekke'yi mükerreme de burada yapılacak olan ve yerine getirmesi gereken en mühim iş karar almaktır, karar! Karar almaktır, karar! Karar almaktır, karar! Biz buraya duvar seyretmeye gelmedik. Biz buraya efendim yani işlerden seyretmeye gelmedik. Biz buraya birtakım itiraflarda bulunuksa, için tamamlamak için söz vermeye geldik. Hiçbir Osmanlı padişahı hacca gelemedi peki. Bu adamların yani imkanı mı yoktu? İmkanın kralı onlardaydı. Anla lakin dertleri başkaydı. Ki Gel, işlerini en vecil bir şekilde Yavuz Sultan Seliman Aleyhir rahmeti ve rukuklarını güzel beyan ediyor yollarına padişahın gitsene, Nikabe'yi gör ve medine Menevver'e de Ravza-i göresin. Etince de yani sen de o makamlardan fe isya bolasın deyince dede buyurdu ki ben dedi Resul-i Ekrem s.a.v.i ziyarete gittiğim zaman Resul-i Ekrem s.a.v. bana dedi ki Sultan Selim bana ne hediye getirdin? Ben ona desem ki ya Resul'a koca Devlet-i Ali'yi Osmaniye'yi bıraktım Bıraktım işte kendimi getirdim sana veda ettim mi desem dahidir. Yoksa Resulü Ekrem sallallahu aleyhi benden... E diye istediyiz ama yarısı Allah al bu anahtarları, bunlar Bağdat'ın anahtarları. Al bu anahtarlar, bunlar Kudüs'ün anahtarları. Al bunları, bunlar Efenit Avusturya'nın anahtarları. Al Ya da bunlar, bu da anahtarları. Al Ya da bunlar İran anahtarları. Nasıl eklenmese de ben de bunu bekliyorum bunu. Biz burunla meşgulüz diye. Eğer burada dolup da Türkiye'de boşanamıyorsak peki?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 Resul-i Ekrem sellem, bizim için 360 tane kut kırdı Kabe-i Bütün Enbiya peki Nica'ya binlerce, belki milyonlarca kutları seni kümper. Niye? Kutlara sonlayalım diye. Fahmeti Seyyid Ebu Hesedem nedir Efendimiz'in buyurduğu gibi, eğer efendim biz Hindistanlılar diyor, İslamiyet ile müşerref olmasaydık ve Sürekkem ile müşerref olmasaydık, şimdi biz Allah'a yerine ineklere de bambi ineklere sonra görecektik bugünlere. Türkler de diyor eğer... Yeni bir İslam ile müşerref olmasaydı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle ile mübeşşer olmasaydı, müşerref olmasalar onlar da bugünlere bu 20. yüzyıla kadar köpek penes olarak, kurt penes olarak geleceklerdi diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi esanetten kurtarmıştır. Resul-i Ekrem <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem kula kul olmaktan bizi kurtarmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmadı ki? Yani dünya yüz bir kizli, kere gelip gittik bunları anlatsak, yitirebilir miyiz? Başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana peki vatan bıraktı vatan, vatan bıraktı vatan, vatan bıraktı vatan, yere ki bizim peki yani Aynı şekilde Resul Ekrem'in ekle ve medenisine hizmetçilik yapalım. Türkiye'yi peki müstehirliği güçlerden kurturalım mısın da? Resul Ekrem sağ ol aşkının müdeli mi diyelim. Ama, heyha, Türkiye diye sanki bir devlet kalmadı, mümkün kalmadı. Türkiye! Tatılı kararcı oldu, arca oldu.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 Ama dahaki ki ben diyor ki, her sabah Sultanahmet camisine gidiyordum diyor. Ne zaman gittim ben, kapının dibinde bir ihtiyar ağlardı diyor. Bir gün sordum ona, dedeciğim niye ağlıyorsun, git başından evladın diyor. Neyse, ikinci gün baktım gene ne zaman gitseysen benden önce caminin kapısında oturmuş ağlıyor. Neyse bir gün geldi, dayandım artık diyor. Ya dedeciğim, söyle Allah aşkına ne derdin var? Derdi verin Allah'a, derman da verin. Anlat işte neyin var dersler, oğlan dedi, fazla üzerime gelme dedi, zaten sen dedi yüreğim yaramı dedi, beni tekrar ağlatma dedi. İsa etsin yine, ya dedinciğim niye öyle diyorsun dersler, o zaman biz yine bakayım dedi. Ben Abdülhamit'in zamanında dedi, batarya komutanimin birbaşı Hüseyin Bey dedi ya. Benim dedi, anam babam vefat etti. Çift, çubuk, tarla, bağ, bahçe, ahırdaki hayvanların peki hepsi dedi, ortada kaldı dedi. Malımıza, ülkümüze mukayyet olacak kimse kalmadı dedi. Komutanıma gittim dedi, komutanım ben askerlikten ayrılmak istiyorum. Ben ittifa etmek istiyorum dedi, bağışlarınızın dağılır dedim Komutanım kabul etmedi, ses ettim. O dedi ki seni ben Sultan Abdülhamid Han cennet mekana çıkaracağım. Padişahsını bunu arzettir, kabul ederse ne ala? Yoksa benden ilginç çıkmaz dedi. İyidir peki efendim. Geçten Sultan Abdülhamid Han'a söylediler. Abdülhamid Han dedi ki gelsin bakayım Hüseyin Bey. Göz tıkılabüzüle diyor, çıktım bir padişahın huzuruna diyor. Bak padişahın diyor cennet mekan öyle bir duruşu vardı ki diyor, yani ben diyor korktum artık yani. Yani seni yoksa tekme kapat girecek bana gibi kalmadı diyor. Gayet vakur, gayet heybetli ve güzel bir edayla ile paneli ki, buyur Hüseyin Paşa'yı diyor ne istiyorsunuz? Dedim benim, paşam, bak durumundan ibaretti, ben bir ananın, babanın da evladıydım. Memleketimizde işte, benim arazimiz vardı, çiftlik, şifa, bahçe vardı. Anam, babam gitti, vallaha, ülkime mukayyet olan kalmadı. Eee, dolayısıyla ben, müstafi olmayı istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum, beni ne olur askerlikten bağışlayın dedi. Kendin mekanı, sultan Abdülhamid'im buyurdu ki, hayır bir paşa olmaz dedi. Adişahım, yapma etme, ne olur vesaire. Hayır olmaz dedi en Paşa dedi, bir sırada, bir sırada vesaire. Bu en sonunda Abdülhamid Han cennet mekan dedi ki, peki dedi senin isteğin üzerine dedi, seni müstahbi kabul ettin, istifani kabul ettin. Ol, ben o akşam bir rüya gördüm diyor. Rüyada bütün Osmanlı ordusu batarya batarya, Resul-i Ekrem de geçiyor diyor, senetim var diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi bir iki önde, Ardından e, cennet mekan bir icadın geride. Neticede Resul Hakk'ın savaşa önünden Osmanlı ordusu batarya bataryeleşiyor diyor. Ve Resul Hakk Abdülhamid Han'a diyor ki diyor ki e, diyor. Bu batarya kimin diyor bu diyor. E, İbrahim Paşa'nın diyor bataryası. Komutan önde, arkada askerler dalgalar geçiyor. Aferin diyor. Çok muhtazam diyor. Ve şu ikinci batarya kimin diyor ve Abdülhamid Han dedi ki, Ya Rasul lafı diyor işte Rasul bir bataryası diyor. Sende Rasul Paşa, arkasında askerleri geçiyor mesela, üç, dört, beş kese bütün batarya geçiyor. Bir batarya geliyor, başı yok bunun ve asker batarya daha da geliyor. Rasul Ekrem Soğaz denen ki, peki Abdülhamid Han bu kim bataryası? Abdülhamid Han ki, Ya Rasul Hüseyin Paşa'nın bataryası. Ya e, hani peki bu komutan? Abdülhamid Sayın buyurdu ki Ya Resulallah isteğin üzerinde biz onu istifa ettik dedi. İsteğin üzerinde istifasını kabul etsek, ordudan ihraç ettik dedi. Resul <gülüyor> <As> Ekremiz Sayın buyurdu ki Paşa Paşa, Padişah Padişah senin ihraç ettiğini ben de ihraç ettim buyurdu. <gülüyor> Şimdi mesele bu ise, mesele bu ise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 Benim buralarda oturup yemek yeme hakkım var mı? Benim buralarda beş yıldız değil, dokuz yıldızlık ellerde peki var mı? Resul-i ne getirdin dese bana, ben ne yapacağım peki? Hadi yani her şeye rağmen buralara geleceğiz, eyvallah vesaire. anla ve Resul-i Ekrem verilen bir söz vardır. Bu sözü peki defa göstermek gerekmeyecek mi peki? Buralara ben muhtaç şekilde geziyoruz, gidiyoruz vesaire vesaire. Ee, gerekli etki ve tesir maalesef olmuyor demeyim ama yani olması gerekenden çok daha gerilerde kalıyor. Bu böyle mi gidecek belki? Yeni yazgana göre, tarihi yazgana göre şeyhü'l-islam Mustafa şeyh-i müstefî din efendi Kanuni Sultan Süleyman zamanında şeyh idi. Kanuni Sultan Süleyman'ın da yakınlarındandır. Rasûl Beklem kavatlen şeyh müstefî din efendi dedi ki: "Bizim dedi Süleyman kulumuz" dedi. "Bizim Süleyman kulumuz gali yani Kanuni Sultan Süleyman." Hizmet Sümrüt Sultan Süleyman Farize-i cihadın için terk ettiğin. Allah yolunda çalışmayı <gülüyor> mücadeleyin için terk etti peki. Sultan Süleyman da illet-i zahiriye yani kolera tipi bir hastalığa maruz kalmıştır. Elif elif veriyor. Şehmus Zeytin Efendi geldi sıkıda düşürdü ki Padişah dedi. Resul-i Ekrem sallallahu var dedi. Bana aynen şöyle şöyle buyurdu. Süleyman kılımız Farize-i cihadın için terk ettiğin. Allah Kanlı Sultan Süleyman tutuştu. Dedi ki deryal orduyu Humayun hazırlatsın. Mandalar önden önden peki topları çekmeye başlattı. Avusturya'nın zikret var kalesi olacak. Üç ay önceden neslinde kış peki, Mandalar topları çekmeye başlıyor. Üç ayda mandalar ancak zikret vara dayandı. Ve Kanlı Sultan Süleyman cepheye sedye üzerinde gidiyor. Neticede çadırı kuruldu, çadırı kuruldu fakat Avusturyalılar Zigatvar Kalesi'ni çok muazzam tahkim etmişler. İki tane böyle içecek kale, Kanlı Sultan Süleyman emir verdi. Ondan sonra askerlerin, bahadırların, yiğitlerin vurun şeklinde. Neyse savaş başladı, kızıştı vesaire. Kambayla Sultan Süleyman rahat durmuyor. Neticede peki, Neticede İsrail diyor, vurun askerlerin, vurun askerlerin. Zaten canıyla boğuşuyor peki. Bir taraftan da peki ne? Savaşın peki durumu. E, i̇daresiyle daire. Tanrı Mesut Tan Süleyman koca. Osmanlı'nın padişahı. Peki her türlü güç ve oferi delinde. Tegyesinde kubrım kubrım kubranıyor. Vurun askerleri vurun asker derken neyse. Birinci efenin karnının düştüğünü bunun haberi geldi. Ondan sonra askerlerim Hanıye ikinci kale. Bunun askerleri ile birlikte ikinci kale alamadan Dani Sultan Süleyman vefat etti. Ciğerleri Macaristan'da gömüldü. Geri kalan İstanbul'a getirildi. Süleymaniye camisinin önüne konuldu. Şimdi tarihçiler diyorlar ki padişahdaki o sebdeyken derdi ve sıkıntısı neydi ki diyor. Surekli Süre ki belki askerlerin vuru, askerleri bir şöyle yapın, askerleri böyle yapın diye söyle. niye istemiyoruz diyorlar? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman şunu anlamıştı. Fatih diye zaman Resul Ekmal davası mesaj soracak. Sultan Süleyman, verilen emrin yerine geldi mi, gelmedi mi? Hani hesafer haberi? Resul-i soracak, eğer ben bu hesabı veremezsem, benim halim ne olur diye, kanuni Sultan Süleyman sürekli savaşın üzerine eğilir diyor. Dede, dede, tedgi üzerinde, cephede. Resul-i Ekrem'in sağlığına göreceği olan hesaplar meşgüldü. Öyleyse, öyleyse, bu sıhhat-ı afiyetler, bu Türkiye'deki kral hayatlar vesaire, asıl işi yapmaktan, asıl işe pek verilmekten, bizleri belli dur eylemesin, uzak nedendi Allah sana bana çok değer verdiğim beni bir medine yaptı belki beni bir icabında kalbimi mamlakını safa havasından gramzey mukarrip yaptı. aşk bedel ister aşk bedel ister bu kalp sadece ve sadece Allah ve Resulü'ne ipoteklidir bu ipotek bu ipoteği hiçbir şekilde geçilmez bir sözdür varsa da varsa da sadece ve sadece onlar için çalışmak görüşmak bunu sema ile de güzel söylüyor. Peki kalbine benim resul eklem sawatallana taht yapmış. Kalbine resul eklem sawatallana peki mekan etmiş vesaire. Ne güzel söylüyor. <gülüyor> ey enbiyanın karveri, ey evliyanın rehberi, insücinin peygamberi, ehlen ve seyler. Ehlen ve senlem orada. Ey enbiyanın törveri, ey evliyanın rehberi, ey inti can peygamberi, ehlen ve sehlen, ehlen ve sen gel merhaba. Sen canların Cananısın, alemlerin sultanısın, Dertlerin Dermanısın, ehlen ve sehlen ehlan ve selam merhaba, sen sin olmaz bu bohda, isme şefaat sen gibi, Ahmet Muhammed Mustafa, ehlan ve selam, ehlan ve selam merhaba. Cümle nebiler geldiler, Tahine yüzler sürdüler, Yoluna canlar verdiler, Ehlen ve senklen, Ehlen ve senklen naraba. Güneş cemalini görelim, payine yüzler sürelim, Yoluna canlar verelim, Ehlen ve senhlen. Ehlen ve sen lan merhaba Allahu ekber şanu ve subhanu ve sultanu ehlen ve sen ehlen ve sen merhaba Osmanlı Divan edebiyatında Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Gül, peki Resul-i Ekberis dağıtını remzeder. Lale ise Cenab-ı Hak Celle Celal-i Remzeder. Sultan, e, damat İbrahim Paşa döneminde iki bin altına satılan laleler vardı. Ya bir lale bu iki altın olur mu? İki altın veriyorlardı, çiçeğe vermiyorlardı. Çiçek yani çiçek olduğu için değil. Lale, Cenab-ı Celle Celal temsil ettiğinden dolayı en güzel ilaleyi yetiştiren ve Cenab-ı Celle Celalı'yı en güzel anlatabilecek efendim Masrulü yetiştirdiği için onun bir ilalesini 2006 bin lira değerli. Resul Ekrem davetlemi ise Gül kendisi derdiyiz ve bir Gül dayı ekilirken de koparılırken çok <gülüyor> itinamı. Gülü bile engelleyecek şekilde onu topluurlarsa destayr edilir. Gül ama gülün merkezinde on bin tane tomurcuk var. Niye? Gül mahmutsunun sapağı dolu olan yerlerde verdi. Biz gülün namazıdır. bilir misiniz? gülün namazı? Elçat gülün namaz vardır. Gülü Yelin mesela seydek, anın seydek konulduğu yerlere elçat böyle yapraklar bize de böyle gül yaprakları. Bir adam secdeye gitti zaman Gülpuk'un burna vurdu zaman Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa kafasını, kalbini tamamen istila eder ve e, alnının teyzeye koyduğu yerde yaşlardan ipler olurdu. Sevgi böyle şeyler yaptırıyordu. Büyük mekanların yani mübarek mekanların bereketi Beycikuyla çok dur ama burada yapılacak olan bir yaramaz da de ötüldüğü <gülüyor> çok fazladır. Çok fazladır, çok fazladır. Eskiden her senin padişanlar ve vezirler Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman altı mil ötede arabadan veya cevedet inerlerdi, yayan buraya girerlerdi. Belki bununla birlikte, Eee, Adıkayız kabilesi buraya geldiği zaman, İyirazcay ee, musa haran gelmişler, kubbesi vesaire görürler başladığı zaman, kendilerinden geçerdiler, dedelerden aşağı faldır közü düşerlerdi, dedeyi unuturdu, eşyasını, parasını bulmuşturdu, adam yalın ayak başa çıkıp, buraya buraya saldırırdı.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 Zaten Resul-i Ekrem sağ olasillem şu an yaralı. Amerikan askerlerin tip çizmeleri, belki suç önlerinde, belki e, ev adamları giz atarken Resul-i Ekrem sağ olasın, burada rahat değil. Burada rahat değil. Burada rahat değil. Bu millet bir daha buralara gelip Resul-i Ekrem sağ olasilleme hizmet etmeyecek mi? Benim dedem buralara peki bir milyon 400 bin şehit verdi. Kilometre kareye 13 tane Osmanlı askeri düşüyor. Hamlada bir sürü kareler vardı. Hepsi gündüz oldu. Peki hepsi bitti vesaire. Acayip acayip işler oldu. Artık dünya... Ve içinde yaşadığımız zorda bir takım yani temel gerçekleri konuşmaya bile müsait değil. Ne Türkiye'de artık hürriyet kaldı korudunuz. Yani kaldıysa tipizim bir şey o da işte daha bu konuşabiliyorsun. Buralarda bile yani yüreğimize geçen şeyleri anlatmaya pek yani imkanımız kalmadı. Her şeyin konuşulmasını dizden beklemeyin. Artık yani artık yani çember gittikçe daralıyor. allah Teala imana, İslam'a, hurriyete zıval vermesin ama bu emelim yani bu, bu, bu, bu sarhoşu, dametli müteccar. Evet. Allah göstermesin Cenab-ı Celle Celal bunları teker teker elimizden alacaktır. Kasab-ı Harbi'ni yapan zat Murat Hücavendigar dede. Bu sırf haini karşı karşıya savaşmadı. Padişah peki Dede Sultan Murat'ı arkadan hançerleyerek öldürdü. Neticede Sultan Murat zehirli hançerin seykesiyle yere yıkıldı. Ve bütün Osmanlı askerin yani dünyası değişti. Padişahım, padişahım, padişahım. Ne oldu ne oldu işte bizim vaziyetim var mı padişahım? Ve Dede Murat Hüdabendigar'ın o anda kullanmış olduğu bir çift cümle bana vasiyetti. Elif bana efendim sorma ne yapacağız hocam diye. Necistilerden başlayalım vesaire. Dededen soruna vasiyet. Ve yeni Yenişevre'lere efendim, Sultan Murad'ın peki en soğan vasiyeti evlatlarım aktan inmeye sus. Peki ne oldu? Çünkü işin içinde mi? Yani işin başında kim var? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. seviyorsak peki mutlaka bunun bir bedeli olmalı. Biz yani nelere bedel ödemiyoruz ki peki? Nelere peki yani sahaya çıkmıyoruz ki İslam? Ve Muhammed Mustafa Sağol Ezeylem, lastesi ve lastesi bizim anamızdır, babamızdır peki. Biz İslam gibi bir anadan başkasını şimdiye kadar demedik, İslamiyet Efendimiz'i ana, ana gibi, peki tatlı ve gıdalı sütten başka bir şey vermedik. İnsan, beslendiği kaynağı peki, sever mi?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 Onlar peki yani yaşamayı bilemez miylerdi? Onlar peki tatlı eferin alem ve sefalara kalamazlar mıydı peki? Adam İstanbul'da aldığı abdestle, akşam abdesti sabah namazın tünü de kılıyordu. Adam beygirini sunuyordu, bir daha eferin ikinci bir kere Mısır'daki nillerimde sunuyordu. E diyordu ki benim beygirim, benim beygirim yani o kadar hızlı gidecek ki ikinci suyu nillerimden içecektir.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 Memlekete düşman geldikten sonra savaşıp tövlen insanı ben şehit kabul etmiyorum diyor. Ne zaman diyor peki Türkiye hukuklarını aşarım, düşman peki cephelere saldırırım. Orada eğer kurulur bulur düşerken o zaman beni mezarıma koyun diyor. Biz buraya bu duyguları tazelemeye geldik. Muhammed İkbal ne güzel söylüyor. Mahmutullah Aleyhi, Pakistan'ın bizim şairiyim. Ama ne adam o, ama ne adam o. Ama ne adam o. Acılar geldi efendim Pakistan'a. Sordum peki ne getirdiniz. Herkes diyor ki sem getirdik kurma getirdik aslaya. Peki dedim. Gittiniz oraya. Resul-i birinci sallallahu aleyhi ve sellem birinci halifesi Hz.Bakir'in sütlükün samimiyetini getiren yok mu? Cevap yok diyor. Peki, ikinci Halis Hz.Ana radıyallahu anh adaletini getiren yok mu? Cevap yok peki. Üçüncü adam peki, Hz.Osman radıyallahu anh hilmini ve karını hedef sayasını getiren yok mu? Cevap yok peki. Hz.Ali kerimallahu aleyhi ve sellem peki, şecavını getiren yok mu? Cevap yok peki, Acılar radıyallahu anh ne getirdiniz diyor. Bütün ibadetler yanlış eğitim politikaları yüzünden hedefinden saptırılmıştır. Namaz saptırılmıştır. Oruç saptırılmıştır. Hac ve saptırılmıştır. Din artık bir koptor görünümüne bulunmuştur. Yani bizim köyün, bizim memleketin ve da ananın babanın eski örf ve adeti gibi bir durmak benzeri durmuştur. Camii kilise seviyesine getirilmiştir. Hoca papaz ve seviyesine getirilmiştir. Belki ondan sonra Kur'an-ı Kerim seviyesine getirilmiştir. Yani din belki suyu alınmış, kososu kalmış portakalları getirmiştir. Allah böyle din göndermedi. Nemam-ı Şerani Rahimallahu Teala buyuruyor ki: al Gülerse, bak gülmeyenimiz yok değil mi? Ben taite, kim biliyorsa, evsem sehemiz devce değil, kişi gücü hanımıyla oyunlaşmak hanıma takılıyorsa, Aulab ise muhakkak hem adamın işi diyelim mesela Grant sualat gilib bir Meksika, evet ne bileyim müdeniz ya da bu adam işte şu kaşuk nedir çayır şu bayır şu kırık denize, nereye şimdi nereye gideceğiz? Şimdi temizceğiz, gece doğru yazlığa gideceğiz, değil mi? Doğru ormanlara gideceğiz, değil mi? Ormanlara kim bilir? Men dahi ki evistem tabi zevcetigi evladısı kim güler peki kim hanımına takılıyor peki ondan sonra evladısı muhakkarkan he işi gücü işte grand tuvalet çık vesaire vesaire fizik güzelliği he evet veya oraya buraya daki şey bunlar nefesh, bunlar ama. Kim bunları yaparsa eyyam-ı muzunul bela yerin Müslümanlara peki bela belanın müstesker yağmur gibi Tanek halinde yağarken kim bu işe takılırsa Sehuva derbeha imuseva O hayvanlarla beraberdir Muhammed Mustafa'yı çok affedersiniz ama Yüreğimin yarasıyla bunu söylüyorum beni bağışlayın lütfen Mezkafe'yi mağazlamayı insanlar mı tavaf Yoksa hayvanlar mı tavaf etti? Ravda'yı mutlak arayı Efendimiz Aleyhisselatü vesselen militanları ve mücahidleri mi tavaf Yoksa Karılarımız yer edetti Şimon Peres'in zamanında Filistin'e bir darbe vurdular peki, Filistin darmadoğun ettiler. Neticede efendim adam dedi ki Muhammed Mustafa öldü, geride karaközü bırakır dedi. Amerika on ozlu bin kilometre özeldi ama şu an Türkiye'ye peki burnunun daha yakın hale geldi peki. Eee ne oluyor peki? Hala bir gaflettir, hala bir cehalettir, hala bir vurdum duymazıdır, aldı başını gidiyor peki. Yani gavura gerçekten gıttetilmez ama bir noktada peki bu elin gavuru peki çamurun patanın içerisinde bocalaya bocalaya bocalaya bocalaya yani kendisi insana yararlı bir şey bulmaya çalışıyor. Enbiya bana neler verdi neler, neler verdi neler, neler verdi neler. Enbiyanın başta sürekli sahasının marketinde kaç milyon var ama bir kelete gibi markete girmedim ben. Hatta başta girip de bitimde ne var ne yok bakmadım ben. Ben her... ''Benim la ilallah Mahmud'im nasıl deme hakkım var mı?'' Burada efendim söylenen şeyler yürek yarasıyla söylenmiştir. Aşkın konuştuğu yerde etrafıyla dinlenmiyor biliyor musun? ''Aşk'a e istari kılâhu peygamberim ol'' ''Mal zade-i aşk'ım'' ''Aşk'a e istari, Aşk e istari kılâhu peygamberim ol'' ''Ben onun gözünü yanayım'' ''Aşk'a istari kılâhu peygamberim ol'' ''Aşk bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i diyor.'' Yolu sürdü <gülüyor> no, diyor, Mağol Zade-i Biz aşkın diye evlatlarıyız diyor. Aşkıyız mazeri Mağol. No. Aşk bizim diyor, anamızdır anamız. Biz ondan başka bir şey emdeyiz diyor. Fahrettin <gülüyor> Kıçman Paşa, Allah kanı, kanı rahmet eylesin. İngilizler buraları işgal edip de Mekke'yi mükerrebe de Kabe'ye dokunmasınlar. Medine'yi münevver verdi, Ravze-i Mut'a'ya dokunmasınlar diye. 15 bin askerin buradaki efendim yaşadığı... Hali veya verdimiş olduğun mücadeleyi okumayan insan, tarihi okumadı, okumadı demeyeceğim, okumayan insan kendisini dünyaya gelmiş kabul etmesin. Kurslarda romanlar okunuyor, bilmem neler okunuyor vesaire vesaire. Gizli gizli icabında bilmem ne, kötü kötü mecmualar giriyor vesaire. Ama Fahrettin Kıçman Paşa'nın ve Osmanlı ordusunun misal söz gelimi, bir örnek bu Medine'nin müdavaa konusunda İngilizlere vermiş olduğu mücadelenin, peki, edini boyunu karıştıran kaç kişi? Abdülhamid Han zamanında adamı buradan sökemediler peki. İngilizler olmadı yani Osmanlı'ya ilişki geçiremediler. Hatta ecdad peki orduyu ta Yemen'e kadar gönderdi. Eskiden askerlik altı yıldı. Adam altı yıl içerisinde karıyı unutuyordu, anayı babayı unutuyordu peki. Ama altmış derece sıcak peki. Ulan insan yani bırak savaşmak peki. Yani tutup şey yapamazsın ya. Yani oturamazsın bile ya. Kan ter içerisine kalırsın. Erirsin tereyağı gibi. Bunlar haventa Yemen'e kadar orduyu çekmişler. Niye? Mekke'yi mükerreme'yi Medine'yi bile açayım da düşman rahat küt diye buraya gelmesin diye ve benim canım, ben canıma ne kadar mukayyet olurum, o benim cananım, ona daha fazla mukayyet olurum diye. Olmadı, sökemez ben bir kararla. Fahrettin Kıcımhan Paşa'yı buradan alamadılar. Neticede, Kıcımhan Paşa'yı tahtdan indirildi, yerine Cemal Paşa, Salat Paşa, Enver Paşa üç tane hain geldi. Neticede İngilizler onları kafa kola aldı, İstanbul'dan kres yapmak suretiyle Fahrettin Kıcımhan Paşa'yı buradan Malta'ya sürdüler. Maalesef burada bazı Arap kardeşlerimiz, Arap liderleri İngilizlerin ağzına taktılar. Haydar Paşa'dan taa Medine'ye kadar gelecek olan İkmal ve Erzak'ın efendim yani vagonlarını talim ettirdiler. Osmanlı burada, Osmanlı burada, aç bir ilaç. Bununla birlikte peki efendim yani ne ayakkabısı kalmış ne evlisiz kalmış yiyecek bir şey yok peki bu çöllerde. Ne işleri vardı bu adamların? Neticede, neticede, neticede, Tüfaret'in Gıcım Anpaşa o zamanlar böyle parmağım kadar uzunlukta büyük büyük çekirgeler oluyordu. Çekirge yenir çünkü temiz için çekirge, bir şey yenir fukan. Askerinler de efendim çekirgeye edirdi. Efendim beybirlere çekirgeye edildi fakat millet kapıza oldu. Kapıza olan bir insan ızdırabını düşün. Zaten iklim ve ortam yani süper bir ızdırab veriyor. Bir de mesela adamın bir şey zaten köseleye dönmüş, sahtaya dönmüş belki. E, bir de iş organları da pekası cani, sıkışıyor böyle vesaire, kıvramıyor vesaire, beygirler efendim yani hayvan cihak cihak bağırıyor vesaire, bütün millet kalmış oldu vesaire. Bununla birlikte bir tane Osmanlı vaskeyle yapmıyor. Ve Resul-i Ekrem sağa sene bakar, oh, veya ona rencide diyecek bir şey söylemiyor. Batarya doktoru Peygamber Ugan diyor ki, Vakti Kıfaretin Kıcuman Paşa'yı artık alacaklar. Abdülhamid Han'ı indirdiler, yerine üç tane adik iç geldi. Neticede Barit-i Hicam Paşa'yı çek orduydılar orada mesela. Adamı buradan Malpe'ye sürdüler. Muhammed Mustafa Aslan'ı savunmasındaki kaba atmış gibi. Ve son konuşmayı yapıyor orada binlerden. Uzun bir hutbedir, uzun bir hutbedir okusam yüreğiniz dayanmaz. Neticede cümlesi, en son cümlesini söyleyin. Barit-i Hükke, diyor ki, 15 bin Osmanlı askeri mescidin hedefiydi. O namaz yerde Onlar sevdiği ortaya şey gidiyorlar Şimdi kirliğim <gülüyor> doğdu kalmamız Şimdi bir öyle yakışıklı kalmamız bir şey, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, şey bu karası Ve başka Sırgı çalınmış, o halindeki Kişeman Paşa Efendi hutbeyi bitiriyor. Ama bizim Kandemir'de öyle bir hutbe iradetti ki, öyle bir hutbe iradetti ki yani, yandık kavru tutuyor. Ve en sonunda diyor ki, askerlerim, askerlerim, gelin hep beraber. Ahana sürekler ıspazıla burada. O ne kadar bir ki, Ya Resulallah, ben senden mahkeçemem. Osmanlı'yı da iftar etme hafif kalmadı benim. Çünkü, sen onun dizini kaybettin. Sen onun davasını kaybettin. Beni gibi adi beni. Ancak demekten içmekten alıyorum ben peki. Bu toplakları bir meleçten bulduk değil mi? Onda bir bedel olacak der. Mesul-i Ekrem kabrinde şu an nedir peki? İnşallah dini hüsniyetimiz odur, bizden razıdır, şudur budur ama yani bu, peki bu eksileri ne yapacağız? Bunları testlerin neresi ne yapacağız Allah aşkına ya? Kimse kendisini mazur göstermesin. Mazeret bitmiştir zaten, tren kaçalı çok çok çok oldu peki. Peki tren kaçtı diye, tren kaçtı diye peki otorgetmısın ya? Koş senin peşinden peki, belki yani diyen de yakın aslatsın trene. Bu şuur çok gerilerde kaldı birçok insanımızda. Ama öyle ama böyle vesaire vesaire. E peki ben kim için varım Allah aşkına ya? Benim varlığımın sebebi peki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peki. Beni efendim yani birileri peki yarastığın. Birileri peki yani bana vatan ırksızlığı bıraktı ki en azından diyeyim yani. Ona ne diyorum. Benim varlığım, benim vücudum, benim sahip olduğum bütün güzelliklerin tekinden bağı. Burası burası. Burası burası. burası. <gülüyor> Nabi 17. yüzyılın büyük şairi Medine-i Münevvere'ye geliyor. Bakıyor ki insanlar böyle, böyle Medine-i Münevvere'ye giriyorlar. Hedef yok, terbiye yok. Resul Eklem Sağol Semih'in de allakalık, allakalık, allakalık yapılıyor peki. Bu toplantların pek teklif olduğu hürmet ve taatim maalesef yok. Kulağın göferin namussuzluk olmaz. Böyle edilip sütüklü Bu memlekette, Ahmet Mustafa Atoğlu, terefi memleketinde böyle yaramazlık mı olur derken, <gülüyor> derken, o gece efendim rüyada Resulü Ekrem Sağolat Selim'i görüyor. Ben de girmeyeceğim bir müddet eğer. Peygamberimiz girlemediği müddetçe. Neticede bak Osmanlı Edebi. Bak dedendeki Muhammed Mustafa Aşkı Tıskıtır'ın çıtasını görüyor musun? Resulü Ekrem Sağolat Selim duydu ki Nabi gelebilirsin dedi. Diyor. Ben uçtum diyor. Ondan sonra Nabi eline kalem aldı döktürdü. Sakın terk edepten kuyu mahvubu hudadır bu nazargâh ilahidir, makam Mustafa'dır bu. habib Kibriyan'ın, Habibi Kibriyan'ın habcağınır fazilette. Tefevvukâr değil, harş-ı Cenab-ı bu felekte. Mah'ın ev bab selamın, Sine çakidir, anan gandili cevzor, maddai nuri ziyadır bu. Bu hakin tersedinden oldu gencura demzail, anadan aştı mevcuda, çeşme tutiyadır bu, murat-ı elef şart ile gir, nabii bu dergâh? Medaf-ı kutsiyandır bu, sekâh-ı enmiyadır bu, lan nabii? Bakın terk edepten, kıvr mahbubu mahbub bu. Bak edepsizlik yapma, namussuzluk yapma burada diyor. Burası diyor, Resul-i Ekrem'in köyüdür diyor. Peki nazargah-ı ilahidir. Genel-i Hak sürekli intizar etmiş olduğu mübarekliği yerdir, makamı Mustafa'dır bu. Neredesin oğlum? Aklını başına, ona göre. Habibi kibriyanen habgâhıdır. Burası ve süreklem salasının başını yastığa koyduğu yerdir. Hazilette hepavvukerde-i arşi Cenab-ı Kibriyadır bu. Üstünlükte cenab yaratmış olduğu arşın çok daha muazzam ötesindedir diyor burası diyor. Perekte mahnev bab-ı selamın sine çağidir. Gökyüzündeki diyor yeni doyan ay, ay var ya, hilal var ya, Abu Selam işte buranın en güzel kapısı, en mübarek kapısı orasıdır. Abu Selam, bir Cemre İslam oradan geliyordu peki. E, oradan girmek yani e, daha iyidir ziyarete giderken. Ferette mah ne babı selamın sine çakidir. Ulan ne abi gökyüzünde yeni doyan, doğan ay var ya. O babı selamı kıskandan dolayı göğsü çatlayacak gibi oluyor. Herkes diyor babı Selam'a efendim istabede ediyor. Oradan gelmeye çalışıyor. Ya bu ne acayip bir yer. Biz efendim yani gökyüzünde oldu bize fakat neden yok diyor ay. Hey! Ananın kandili Cansov! Matta-i nur ziyadır bu! O ramsayı mutlaklara peki yenen bir kandil! Peki! Ta dünya'yı fiseleyip ışıldırsan cezanın peki aydınından çok daha muazzam bir aydınlıkla parası sahibi diyor. Bu hakim terteminden oldu zevcut adem zail. O Medine'nin toprağı var ya, he o toprağı o o, o, o toprağın ve o toprası yatanın diyor. Yüzünden diyor yokluk diye yok oldu gitti diyor. Amazan aşkı mevcut dağ ol çeşme tutiyadır bu. Yani, yani bizden alemi yaratmamıştı, yarattı, yarattı, niye peki Medine'nin toprağı ve Medine'nin toprağında yatanın, peki yatandan süsüleyen ve süsüleyen, peki ışıldayan, nur yüzünden diyor. Öyleyse murahat edep şartıyla, ne yapayım bu dergaha? Bak burada böyle şeyler oluyordu diyor, o, tam edebini takın bu o edeb ne diyor Rasul Ekrem Sala huzuruna gir bakayım diyor. Niye? Metaf-ı kutsiyandır bu, sekah-ı enbiyadır bu. Burası bütün de ve ruhanilerin peki, sürekli tavaf ettikleri yerdir. Sen zannediyor musun ki? Peki bugün Cuma namazın hep insanlar kıldı. Sen zannediyor musun ki? Abı bu dışarılarda peki zaten insanlar geziyor. Eğer aradaki perdeyi değil evlendiği kaldırsa var ya, hiç kimsenin peki yanına bakmaya yürekleri tahammül edemez. Herkes o an 2000 bin santigratlık bir avvarı sopasının üzerine düşen, bir damlası nasıl iki anda buhar oluyor? Hepimiz öyle buhar oluruz. Metaf-ı bu, Sekah-ı Enbiya'dır bu. Bütün diye başını koymuş olduğu eşiktir burası. Bu kapının eşiği diyor, peygamberlerin eline ayağına değil, başını koyma eşik, koku koymuş oldu eşiktir diyor. Görün, peki böyle söylüyor. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kendinle isim aramızda yaradın mahlukatı koydun Allah'ım. Mahlukatı kendi cemalini seyretmeye ferde yaptın Allah'ım. Ahmet Mustafa'yı gereği gibi tanımaya perde yaptın Allah'ım. Allah'ım zaten bu gözlerin bir şey görmüyor Allah'ım. Kendinle bizim aramıza bir teşe koydun Allah'ım. burada yıpranan darmadağın olan kulların hasretse neyi bekliyor biliyor musun Allah'ım? Rabbim beyavuk da Resulü Ekrem sellem, acaba o peşeyi azıcık kaldırıp acaba kızını görebilir miyim diye? <gülüyor> Allah'ım, Allah'ım, o aramızdaki peşey bir nebze kaldı Allah'ım. Ben çizgilerim Allah'ım. Ama dostunu gören, dostunu gören seni görmüştür. Dostunu gören Muhammed Mustafa'yı görmüştür. Ama dostunu tanıyan kaç kişi ki? Ahırda bu kadar insanlar var, milyonlarca insanlar var. Bunların senden haberi olmasa, Muhammed Mustafa'dan haberi olmasa bunların burada <gülüyor> ne var? Ama Mahmud Efendi'yi kaç kişi tanıdık ki? <gülüyor> dostunu kaç kişi ki Evlân ki? Mevla'nın acilet-i bu buyurduğu gibi Mevla'nın dostunu tanınak, Mevla'yı tanımaktan zordur. Allah'ım bizi ölen ladren içerisinde yavrusunu kaybetmiş kedi gibi yapma Allah'ım. Gireceğimiz yolları yarat bize tarif et Allah'ım. Bizi bize bırakma Allah'ım. Allah'ım süretçi seviye ihtimadan bahsedecektim. Bir giriş yapayım dedim, girişte kaybolduk Allah'ım. Sünneti <gülüyor> <gülüyor> değilim. Allah. Sultan-ı Rızul Şahin-i Meccet'sin efendim. İçarelere devleti sermetsin efendim. divan ilahide İlahide efendim. Enşur-ül-i Amrükle müeyyetsin efendim. Sen, sen, Ahmet-i Muhammed'sin efendim. Hattam bize Sultan-ı efendim. Mutben okunur minberi iklimde ve Hükmün tutulur mahkemeyi ruh-i cezada Gülbaş-i kudumun çekilir arş-ı budada Esma-i şerifin arılır arz-ı semada Sen sen, sen sen Ahmet-i Muhammedsin efendim Alpten bize sultan-ı efendim Ol ki nebilerle deliler kala hayran Nefsi diyor, kâşet ve kofa cümleden nefkan. Yeşilâ usâdân âlâ ahvâli perişân. Küstûr-u şefaatle senin derine meydan. Sen, sen, Ahmet-i Mahmud Muhammedsin efendim. Hakkân bize, sultan-ı meyyettin efendim. Ümmitteyiz, ah, oh, âh eylemeyiz biz. Sermâhî imânı tebâh eylemeyiz biz. Babın koyup ahiyarı fena eylemeyiz biz. Biz kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen sen. Mehmet'i Mahmud Muhammed'sin efendim Hak'tan evet. bize sultanı meyyetsin efendim Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma Dez olup hasretle tuzağa atma Rahmeyle aman, ateşi i hicranında yakma Ez cümle kulun galibi pürcünün bırakma Sen, sen, sen, sen sen sen Ahmet-i Mahmud'u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan Meyyesin efendim dedi Şeyh Gari. 17. yüzyıl Sultan efendim ve 3. Selim'in Şeyhi Şeyh Gari. Dedem benim dedem. Ah min el aşk ve halatihim. Ah haraka kalbi Fihara Rabi Dedeceğim Genç yaşta gittin Tabi yaşayamazdın Bu aşkı efendim Ruhumdaki bu aşkın bedenim nasıl yapamaz Onun genç yaşta gittin Gittin gittin gittin gittin Allah'ım Allah'ım Allah'ım, Allah'ım, o aşkı ve rızkı bir daha bize insan ötsen değil mi Allah'ım? Amin. Allah Allah Allah anası babası, efendim, anası babası kalmak yani insanı üzeri Allah'ım. Anası babasını da bize bırakma Allah'ım. Amin. Allah Allah Görüyoruz ki yarat razı peki anadan babadan yetimlik veriyorsun Allah'ım. Allah'ım. Bizi kendinden Muhammed'inden, imanından, Kur'an'ından, dostlarımdan peki üksübetim Allah sana Allah'ım. Amin. Yeni şevirli Avni Efendi dediği gibi, Salman, salevi devleti cao eylemeye geldik. Biz bir yar için ah oh, eylemeye geldik ey insanlar. Zannetmeniz ki biz bu dünyaya, koltuk sevdasına geldik, bakan mevki, rütbe sevdasına geldik. bu dünyaya, biz bu dünyaya, biz için ailemeye geldik. Yarabbi neler ah çekiyoruz ki ama... Bizim asıl ağrımız karadır ya Rabbi, Muhammed misafayadır ya Rabbi. Bizim peki, adım olmamız peki bizim dünyamızın da ailesizmiz mağdur olması için. Ne gerekiyorsa onu yapmaya ve o iş için burada ciddi karar olmaya bizleri muvfak eylesin. Bizi bize bırakma, Amin. Bizi, bizi yarinden ayırma, Amin. bizi avgıya teslim yarattı. ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed olan aflada. Ey keremler kanı nırhane buyur, özür la İlyas'ı gönderin da da. Ey keremler kanı nırhane buyur, muvaffak durmedi, eman ver bize. Cenne limanıyla zaman ver bize cennet bir alada neganver bize ey gölemler gel merhamet buyur Ümmeti Muhammed Oldu Perişan Eşrafı mahvoldu, Kalmadı Zişan Ey Vahid-i Mutlak Seddin Kerem Şan Ey Kerem Derkanı Merahmet Buyur Erzurum'un alvarlığı Efendim benim. Ey Halik-i Alem Eman-u Leman Senden özgü yoktur bize bir güven. Ya Rabbi de göster darul zaruleman. Ey keremler kanı merhamet koyur. Muhammed urmeti reddetme bizi. Merkârı rahmetten reddetme bizi. Az yar zümredinden reddetme bizi. Ey görenler yanı, dargâmet buyur. Habibin der senin Ahmet-i Muhtar. Sen ver en zatında zâdın razı gitar. Sen bizi affeyle, aman ya gaffan. Ey görenler yanı, dargâmet buyur. Allah peşi yaralıyor. <gülüyor> Allah peşi haralıyosun. <gülüyor> Harbimindir senin Ahmet-i Sultan. Sen her enbiyat, kadınla dinar. Sen bir de az Bir, ah bir hurneti yaram, o I <SgraceCal> am Allah'ın eseri bi hak Allah'ım Allah'ım Birçok kulların neler yaptı burada Allah'ım neler Sayılar yüzleri binleri geçti Yarabbi Yüz binleri geçti Allah'ım Milyonları geçti hadimler Tehcemi, tertemcikler Allah'ım Yarabbi Yarabbi Bunları nasıl ne teslim ettik Yarabbi Bunları kabul eyle Zeynep eder, ya yapanlar var Allah'ım. Ya Rabbi bu kullarını sen yarattın Allah'ım. Bunları dövmek için yaratmadın Allah'ım. Sen güldürüyorsun, seni ağlatıyorsun Allah'ım. Güler de sen güldürmesin. Ağlayan sen, Biz de adaletini değil ya Rabbi. Merhamet ile muameleyin. Bizi daha ölüp de Efendim Köprüsü'nü geçerek cennete koymadan bizi dünyada. Aha şu an koydun Allahım, Ya Rabbi ne yapayım ben sana? Ben ne biliyorsun Allah'a? Ne var Beni sen sana çok şey. Zaten yok. Ya. Ne vereceksin şey, ki sana yapalım ya. Allah Allahım Allahım Bizi razı olsan kullarında neyi bir süre mafaza eyle. Amin. Bir şerevin şerrinden inkaat ve inkaatın Zalimin zulmünden mafaza eyle. Amin. En büyük intibah ile en büyük ifade intibahdır diyor Devrana. Ya Rabbi şuur ve intibar noktasında biz de şampiyon eyle. Amin. Dava sırası Ercikande eyle. Amin. sancağı yere düştü yarabbi tekrar bunu kaldırıp. Amin. Topukla, süper, Amin. Amin. Değer muhtaç olduğumuzu bilemeyecek kadar adiziz yarabbim. Sen bizi yarattın. Bizi gerçekten çok daha evlenmesin ne ihtiyacımız var ise senin sen, yardımın İstanbile. <gülüyor> Ama göberek bize benim yani sevindireceksin. kın. Ne olacak ki? Aşık mı aşıkım musun da? Onu sevindin ortaya o kesaha. Ortaya aşık ettiği yani zarar vermez ki. Ya Rabbi bersebestrani kundidi ki. Ya Rabbi denizdene girdikten sonra sen benimle olduktan sonra ne kaballahım? Ne kaballahım? Allahım. Nasanıyorum çünkü çünkü Ya Rabbi dostlarına diyor ya Rabbi. Ya burada sen harikani dostsun dedi ki sana. Ya Rabbi de dünyada bir insan bir insanın kalbini kırsa. Kalbi kıran insan bir daha kalbini kıran yüzüne bakmaz. Allah'ım Allah'ım biz senin kalbini çok kırdık şimdiye kadar. Seni çok istik Allah'ım. Ama buralar ben gene hala. Yüzünü bizden çevirmiyorsun Allah'ım. <gülüyor> Allah Allah'ım. Allah'ım. Allah Artık, artık bay bay. <gülüyor> Arkadaşlar, bir Arkadaşlar bu kağıt geldi. Medine'deki medrese için para toplanacak. 3 gün de Abdullah Hocam o hocamız söylemişti dışarıdan yardım edelim.